Düşünürler Topluluğu Çocuklarla Felsefi Soruşturmalar Müzik Hazırlayan Özge Özdemir Herkese merhaba, Küçük Düşünürler Topluluğu programına hoş geldiniz. Ben Özge Özdemir ve diğer dört programcımız Nural. Deniz, Mithat Can ve Ayşe Kiraz, hatta diğer ucunda bağlandılar. Biz bu hafta benim yazdığım bir kitap üzerine tartışmaya karar verdik. Çünkü aslında bu kitabı yazarken, biz okulda bunun üzerine tartışmalar yapmış. Oradan gelen fikirlerin sonucunda ben bu kitabı yazmıştım. Red House yayınlarından çıkan Her Şakaya Gülünür Mü adlı kitap. Şimdi bir kez daha aslında o geçmişte yaptığımız tartışmaları da hatırlayacağız. Bu tartışmaya başlarken amacımız belirsizlik safsataları üzerinde durmaktı. Yani mantık hataları. İşte orada bazı küçük kelime oyunu safsataları yapmıştık mesela. Bunları kim bulmuştu bu esprileri hatırlamıyorum ama şunun gibi. Buraya gelmek için bir taksi çevirdim hala dönüyor. İşte kaç gösteriyorum diyor bir kadın. Diğeri işte kaçıyorum göster diyor gibi. Böyle ifadenin iki farklı anlamını birbirine karıştırmaya dayalı bir safsata. Sonra çift anlamlılık safsatası yapmıştık. Cümlenin birinci anlamını anlasam bile sanki ikincisini anlıyormuş gibi davranıyorsun. İşte öğretmenlere çok yapılan bir şaka. Bu problemi nasıl çözdün deyince kalemle çözdüm gibi. Sonra bir de vurgulama safsatası diye bir üçüncü belirsizlik safsatası üzerine durmuştuk. O da işte çalış baban gibi eşek olma, çalış baban gibi eşek olma gibi vurguyu yaptığın yere göre anlamın değişmesi. Bütün bu örnekleri de aslında siz ve diğer arkadaşlarınız birlikte bulmuştunuz. Biraz gülmüştük. Güler, bir yandan gülerken bir yandan da böyle iyi falan gibi de böyle bir hallere girmiştik. Onun üzerine de şöyle bir sohbet başlamıştı. Niye böyle arada iyi yapıyoruz hani gülüyoruz ama tam da gülemiyoruz neden diye. Sonuçta bütün bunların hepsi soğuk espri de ondan demişti biri. Şimdi ben oradan başlatmak istiyorum tartışmayı. Bu soğuk espri dediğimiz şey ne ola ki diye sorayım. Neden biz ona soğuk diyoruz? Mithat Can. Soğuk espri bence mizahı kelime oyunuyla yapan, e, kelime oyunu yaptığı için de bir anlamı yoktur. Anlık söylenmiştir. O yüzden düşünüyorum. Tamam. Ee, şeyde peki sıcak espri diyelim hadi ya da soğuk olmayan esprilerde orada kelime oyunu yok mu? Orada kelime oyunu vardır ama hikayenin mesela e, Soğuk Espir'i çok bilmediğim için örnek de veremeyeceğim ama tabi ne ben ederek şöyle. Ben bir verdim Mithatcan. Hayır Sıcak Espir'i Espir, pardon. Öğretsin, ha. Ha, pardon yanlış söyledim. E, mesela bir hikaye vardır. Onun e, akışından bir mizah anlayışıyla şey söylersin gibi düşünüyorum Sıcak Espir'i. Ama mesela... Siz dediğiniz gibi kaç gösteriyorum, kaçtım, göster. O sadece kelime oyunu gibi oluyor bence. Anladım. Orada bir bağlamı yok, bir kopukluk var diyorsun galiba. Evet, başka? Soğuk espri deyince Ayşe Kiraz. Hocam bence de şöyle yani e, soğuk espri her zaman söyleyebilirsiniz. Yani çok bir anlamı yok. Bence espri ya da şaka dediğimiz şey böyle bir... Mithat da dediği gibi bir olayda hani size bir şey çağrıştırır. Onun üzerinden bir komik bir şey söylersiniz. Ama soğuk espri ko komik değil. Böyle <gülüyor> çok soğuk. Yani <gülüyor> mantıksız geliyor. O zaman espri yapanla, o espriye maruz kalan var ya, hani espri duyan kişi, onun üzerinde bir etki bırakıyor bu soğuk espri Nasıl bir etki bırakıyor karşı tarafta? İlk o soğuk espri duydu da işte hani buraya gelmek için bir taksi çevirdim hala dönüyor dedi biri. Öbürünün üzerinde bir etki yarattı. Ne oluyor mesela karşı tarafta Deniz? Um, mesela şey um, nasıl desem. Bence soğuk espri derken bir yani, yerine ismi bile şaka yani soğuk yani. Gerçek bile <gülüyor> değil yani. Bence bıraktı etki insanına bağlı yani. Eğer hı -hı. böyle şeyler sev... Yani bence çok öyle net bir şey söyleyemeyiz ama bazen soğuk espri deyince bile insana artık şey gibi oluyor. Böyle Iy! falan yapma falan diyor daha şakayı yapmadan yani. Hı -hı, hı -hı. Yani şakayı belki beğenecekler, belki gülecekler ama benim gördüğüm yani benim tanıştığım ya da benim konuştuğum insanlar öyle yani en azından. Hı -hı, hı -hı. Böyle soğuk diyor diyoruz sonra direkt böyle ıh falan oluyorlar. Belki... Her şey ön bağlamak istemiyor mu? O da bir Baştan bilgisi verilmeden ama hani. O kişi yaptı. Karşı tarafta nasıl bir etki bırakıyor? Nural ne diyorsun? Hocam bence karşı tarafta etkisinin bırakmasının nedeni sanki böyle ciddi bir anlam beklerken bir anda bir şakaya bağlaması e, in, insana böyle bir iğrendiriyor ki böyle. O yüzden bence soğuk espri denmiş. Beklenmedik olması. Böyle beklenmedik bir anda... Sen öyle bir şey beklemiyorsun aslında. Küt diye böyle bir şey geliyor. Bir de biraz iğrendiriyor dedi mi uygunsuz mu geliyor zihnine yani? Yani hocam bir anda sanki yani nasıl diyeyim bir anda böyle bir duygu değişimi oluyor böyle. Hı -hı. O yüzden biraz soğuk espri. Anladım <gülüyor> gülmekle iğrenmek arasında bir yerde kalıyorum diyorsun. bir Mithatcan? E, bence e, soğuk espri insanı daraltıyor ve insan daralınca da konudan soğuyor. Bu yüzden soğuk espri denmiş olabilir hı hı, bence hı. karşı tarafı daraltan bir etkisi mi var evet çünkü sen orada ciddi bir şey söylemeye çalışıyorsun o da bir anda gereksiz bir mizahla sana tepki verince şey oluyorsun e, neyse zaten umrunda değilmiş pek de gibi oluyor soğuyorsun konudan ha, ama o dediği şey soğuk espri, soğuk espri değil o ama ya sen bir şey ciddiyetini anlatırken karşı tarafın çok hafife almasından rahatsız olmak gibi dediğin şey Evet. Var. Soğuk ama esri... evet yanlış da oldu aslında. Tam o soğuk espriye girmiyor bence de hani o e, karşılıklı konuşmadaki uyumla ilgili bir şey gibi. Evet, ama ama daraltıyor es... bence konudan hmm. biraz soğutuyor. Tamam. Ayşe Kirez? Hocam ben şöyle düşünüyorum. Bence ilk başta böyle bir çok popüler olmuştu. Herkes soğuk espri şey ...yapıyordu, söylüyordu. Yani ilk başta komikti bence. Bazılarını komik buluyordum ben. Ama ondan sonra hepsini böyle herkes neredeyse aynı esprileri söylüyordu. Onları böyle bir sürü kere duyunca çok sıkıcı ve böyle boş oluyorlar. Yani içinden gülmek de gelmiyor ama komik de aynı zamanda böyle çok arada... Bir şey. Aslında bir şekilde onun formunu öğreniyorsun ve o formda yapılıyor olması belki şey yapıyor, olaydan uzaklaştırıyor. Bir Mithatcan bir şey ekleyecek galiba? Ben de Ayşe Zeynep e katılıyorum. Ayşe Kiraz. Ay, Ayşe Kiraz, çok pardon. <gülüyor> <gülüyor> e, çünkü e, şöyle, mesela bir şey yeni çıktığında aslında seversin çünkü aslında öyle bir şey görmemişsindir ve Şaşırırsın böyle şeyler de varmış diye ama sonra o şey klişeleşmeye başlayınca, herkes onu söylemeye başlayınca e, ona sıkılmaya başlarsın. Anladım. Aslında ben bir şey. şekilde onun formunu anladıktan sonra o formda yapılan şeylerdeki o ne diyelim yaratıcılığı çok sevmemekle ilgili bir şey gibi. Peki iyi espri, iyi espri yapan şey ne? Vay çok iyi espri. Yani güzel espri. O bizde nasıl bir etki yaratıyor? Ne devreye giriyor orada? İyi espri. Ayşe Kiraz. Hocam bence iyi espri yani <gülüyor> <şöyle> de yani <gülüyor> şöyle çok özür dilerim. Um, zekice yapılan bir şey olması lazım. Yani bir durumun üzerine Hı -hı. yapılacak. Çünkü soğuk belki şimdi aklıma şöyle geldi. Um, soğuk espirinin bir olayla bağlantısı olmadığı için Hı -hı. normal şaka bir şeyin tam üstüne geliyor. Yani Hı -hı. Um, insanların anlayabileceği böyle herkesin gülebileceği bir ...olayla ilgili olması lazım. O daha sıcak yani. Soğuk esprinin tam zıttı gibi. Daha daha samimi bir şey. yani. Bir, bir akış esnasında o zaman... ...bir akış var orada. Evet. Bir olay ya da bir konuşma var. Onun arasına giren ve aslında orada... ...nasıl bir zekice bir şey yapılıyor orada? Zekice olan ne orada? Ee, yani kişinin söylediği şey. O durumun... ...yani güzel bir espri yapabilmek için... ...bence o durumu iyi gözlemlemek gerekiyor. Bir Hı -hı. olayı gözlemleyip o gözlemlerden yararlanarak komik bir şey söylüyorlar. Yaratıcı bir şey ama. Sonuçta durumla evet, ilgili bir tespitten bir şey. daha farklı. Mesela duruma dair bir tespit Tabii gibi ki. değil. Hani şurada şu, şu olmakta falan demiyor da yine aslında iyi bir gözlem bir tespit var ama dilsel olarak çıkışı daha yani, yaratıcı der misin? Evet hocam bence olayla yani bir şakada soğuk esprinin dışında. Bir espiride ya da e, olaydan bir parça bir şey olur. Yani o espriyi o olay olmadan yapsanız çok bir anlamı olmaz belki. Hı -hı. Ama o olay olurken o şakayı söylediğinizde zaten komik olur. Anladım. Onun dışında söylediğinizde bir anlamı olmaz. Soğuk espri öyle değil yani. Ee, normal espri olayın üzerine geliyor. Soğuk espri böyle hiçbir bağlamı olmadan da olabilir diyorsun anladım kadar Nural Hocam bence... E İki espri de bir e, anlam katılmaya çalışılmış. Gizli bir anlam. E, i̇yi espride bence bu gizli anlam hiç so, e, fark edilmeden söylenmiş. Böyle çok gizli bir anlam. Soğuk espride o anlam yapılmaya çalışmış ama başarılamamış. Yani çok açık olmuş gibi. <gülüyor> İkisinde de gizli anlam var ama soğuk esprideki Gizli anlam olduğunu sanıyor. Aslında pek de gizlenemiyor yani. Evet. Anladım. Son bir Mithatcan bir şey desin ve oradan küçük bir müzik arasına geçeceğiz. Evet bir ya yani Bence e, iyi espri insanın kendi mizah seviyesiyle yaptığı espridir. Çünkü soğuk espri artık kalıplaşmıştır atıyorum. Söylediğinizde direkt akla gelir söylersin ama e, iyi espri de öyle bir şey yoktur. Sen kendi mizahınla çok düşünmeden aklına gelip söylersin ve o komik olur çünkü daha kimse onu söylememiştir. Anladım. Hem spontan olması hem bir bağlam yeni içinde... Yeni bir şey olması. Bu yeni da. olması hem de bir bağlam içinde yani bir olay ya da bir konuşmanın ortasında kendiliğinden açığa çıkan yaratıcı bir şey. Ne diyelim zihinsel bir eylem yani yaratıcı bir eylem gibi. Tamam. Şimdi... Küçük bir müzik arası verelim. Ardından tartışmamıza yeni sorularla devam edelim. Şimdi belirsizlik safsatılarından yola çıkıp soğuk espri konusuna gelmiştik. Oradan da soğuk espriyi sıcak olandan ya da işte kötü espriyi iyi espriden ayıran şey nedir diye konuştuk. Bir de şöyle bir ayrım var. Espri ile şaka ayrımı. Yani espri ve şaka aynı şey mi? Ya da ikisi arasında bir fark görüyor musunuz? Nural? Hocam... Bence esprili şaka arasındaki anlam şöyle şaka e, daha çok çocuklar yapar böyle aklına ilk gelen şeyi söylerler ama espride böyle bir gizli bir anlam var yani düşünülerek yapılmış gibi olabilir bence daha daha oldun bir şey mi yani ne <gülüyor> evet hocam sanki espriyi daha böyle büyükler yapıyormuş gibi <gülüyor> tamam Nural diyor ki şaka daha çocuk ...la zihnimde... Şey, e, ...karşılık buluyor. Espri ise... ...daha böyle düşünülen olan... ...daha derin, daha gizli anlamları olan bir şey olduğu için... ...aklıma daha yetişkin birini getiriyor diyor. Deniz ne diyorsun? Bana aslında... ...tam tersi gibi geliyor. Hı -hı. Çünkü sonuçta... ...şakanın tehlikelisi de olabiliyor bazen. Ya da şakanın... ...bir sürü türü de var yani. yani her türünü küçükken yapmış. Espri bence anlamını anladıktan sonra zaten yani mesela birinin sinota da anlamını anlaşsan yani bir daha hep onun anlamını bilerek eline kalıyor. yani kalıyor espirin anlamına o... öğrendiğinde aslında ama şakayı şey şakaya zaman yani başka ya o duruma bağlı da olabiliyor yani illa kalıcı bir şey olmasın ya da şaka böyle yapılır gibi bir şey değil yani bence sen de bir şekilde aslında espirin anlamla anlamakla ilgili bir yanı olduğunu söylüyorsun ama Evet. Ona bir şey demiyorum da de, bence sadece yani espri hı hı. daha küçükler için bence şaka daha... Ama bence ya, bu arada şaka bence her yaşta yapılabilir. İkisi de her yaşta yapılabilir yani. Çok farklı. Böyle çok, çok, çok zihnimde bir yaş ayrımı çıkmıyor dedin. Mithatcan? Hocam bence en büyük farkları şaka fiziksel de olabilir. Espir sadece söz olur geçer ama şaka mesela eşek şakaları olabilir ya da Fiziksel şakalar da olabilir. Sürpriz gibi. Sürpriz çok şakaya girmiyor da. Bence işte en büyük farklarından biri bu. Hı hı. Şakanın daha fiziksel, esprinin daha sözel bir şey olduğunu mu söylüyorsun? Daha zihinsel Yok, bir şaka. şey. Yok, şaka sözel de olabilir ama e, fiziksel de olabilir anlamında. Farklarından biri de bu. Peki o zaman anladım dediğini. Fiziksel şaka işte. Birisi ne işte yukarı çıksana müdür seni çağırıyor dedim mesela okulda ama hiç öyle bir şey yok. O da pıtı pıtı pıtı gitti müdürün odasına ama hiçbir olay yokmuş. Bu bir şaka mı? espri mi? Ne bu? Şaka aslında. Bu. Şaka. Daha böyle bir nasıl bir şey yapıyorsun burada? Planlama yapıyorsun. Sanki. Hem planlama yapıyorsun hem de bunda bir sonuç var aslında. Şakalarda bir sonuç vardır. Şaka yaparsın sonra oradan sana e, bir... E, duygu gelir. Mesela espri yaparsın, orada gülerler. Ama burada farklı duygular da. Mesela kıza da bilir ya da üzülebilir, sevinebilir belki. Onun tamam. gibi farklı şeyler olabilir. Ayşe Kiraz? Hocam ben e, Nural'a katılıyorum. Mithat da katılıyorum da. Yani şöyle oluyor. Bence şaka daha çocuksu ve bence şakaya daha çok saçma olduğu için insanlar gülüyorlar. Yani e, akıllıca söylenen bir şey olduğu için değil de komik ve işte dediğim gibi saçma olduğu için. Mesela espride e, daha e, üzerine düşünülmüş Nural'ın dediği gibi bir şey. Daha Adalet yaratıcı bir şey yani. Sözel şakalarla espriyi karşılaştırdın galiba evet, şimdi evet. değil mi? Fizikselle Fiziksel değil. değil de sözel şaka daha böyle saçma, üzerine çok düşünülmemiş bir anda söylenen Espri ama çok daha iyi gözlem, tespit ve işte şey gerektiren, bir yaratıcılık gerektiren, düşünme yani, gerektiren bir şey. Hocam şöyle mesela bir birisiyle konuşurken hı. birkaç kişi olsun mesela e, konuşmayı dikkatle takip edip işte uygun bir gördüğünüz zamanda bir espri yaparsınız. Yani e, konuşmanın akışını takip etmek gerekir ya da ne oluyorsa olayın akışını hı hı. dedi. Yani, badem, e, daha önce konuştuğumda bahsettiğim gibi yani hı -hı. bir olay üzerinde ama şakayı mesela bence şaka e, çok yaratıcı bir şey değil yani bir sürü şaka var ama herkes o şakayı biliyor gibi hı -hı, hı -hı. ama espri anlık olduğu için daha orijinal bir şey şakanın da ama şöyle bir yaratıcılığı yok mu özellikle fiziksel şakalarda onu böyle planlıyorsun işte tasarlıyorsun bir oyun gibi işte müdürün odasına gitti seni çağırıyor diyorsun da sonra orada şok yaşayacak, onu hayal ediyorsun, geri gelişini hayal ediyorsun, bir sürü bir tasarım Anladım, var işte, orada yani. tasarım var, onu tabii ki tasarım var ama onu bir tek kişi yapmaz ki. Ondan Hı -hı. sonra okulda bütün görenler aynı şey yaparlar ya da başka yerlerde. Ha, tekrar onu edilebilir. Espri Hı -hı. yani daha olaya dayalı olduğu için o saniyede yaparsanız insanlar güler ve ondan sonra geçer. Bir daha bir hafta sonra birisi konuşurken o espriyi yapmazsınız tekrar. Hmm, anladım. Espri daha tekil bir şey diyorsun. Anladım. Mithat'cığım? Ayşe Denip ya biraz katılıyorum ama şu yönden katılmıyorum. Dedi yani hani şakayı yaparsın sonra birçok kişi bir hafta sonra aynısını yapabilir. İşte o şaka öyle tam biri yapar başkası daha sonra yapmaz. Soğuk espri gibi değildi tam. Benim düşünceme göre şöyledir. Şakayı yapmak zahmetli bir iş olduğu için herkes o zahmete mesela Şaka yapmak aslında biraz cesaret de istiyor olabilir. Çünkü mesela sen müdüre çocuğu gönder, ya yani şaka yapmak için müdüre gönderdin çocuğu ama e, sonra müdür sana kızacak olabilir. Çünkü gereksiz bir iş yapmışsın, arkadaşın utanmış şeklinde ceza yemiş olabilirsin. O yüzden herkes bunu yapmayacak olabilir. O ilk yapılan şakanın sonucuna bağlı herkes yapar aslında onu. Evet, fiziksel şakalar her... da. yine yap. Muhteşem. Fiziksel şakalar hem biraz daha zahmetli hem de cesaret gerektiriyor olabilir. Aslında biraz kazaya da açık şeyler tabii. Evet. Sonucu kötü olabilir. O yüzden herkes yapmayabilir. <gülüyor> Ama orada bir oyun gibi tasarlama süreci ve planlama süreci var. Espride planlamadan çok sanki bir düşünme ve ne diyelim? Hayal gücü gibi, yaratıcı bir şey, yaratıcı bir faaliyet. İkisi arasında sanki böyle bir ayrım varmış gibi. Bir Can bir şey daha ekleyeceksin galiba. Hı, yok tamam. Güzel bir tartışma oldu bu hafta. Her şakaya gülünür mü kitabı aslında sizin de katkınızla yazmış olduğum kitap. Bir kez daha oradaki espri, soğuk espri, şaka hatta fiziksel, sözel şaka gibi kavramlar üzerine bu hafta birlikte konuşmuş, tartışmış olduk. Haftaya yeni bir hikaye ve yeni bir tartışmayla yeniden buluşmak üzere. Şimdi koş çakalın. Küçük düşünürler topluluğu çocuklarla felsefi soruşturmalar. Hazırlayan Özge Özdemir.